Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Aziz Ömer bu Az Ömer İslam'da ikinci adam yani bugün kitabıyla. Ahşe-i ve dört halifenin de ikincisi olmuş oluyor. Hasem'e ilgili çok dışı şerhler var. İlkenizle ilgili olarak. İnşallah nasip olsa birkaç tanesini okuyalım, hatırlayalım onları inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam El-Hakku ve Ömer. Hak Ömer'le beraberdir. Hayz-i Ömer neredeyse, hangi görüşteyse Hak onunla beraberdir buyuruyor Aleyhisselam <Gülüyor> Yine adı şey de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah Teala Ömer'in diliyle, kalbiyle hakı kıldı. Hazreti Ömer'in yani lisanı ile kalbi bir. var var baktıkçılarımızda içi dışı bir diye işte as böyle bir kimse muhteremler içi dışı bir As-ı Ömer cahiliye döneminde yani İhsan'da önceki yaşantısında sporu çok severmiş o zamanlar ata bilmeyi o maksi spor tabii futbol değil. Atabilmeyi çok severmiş. Bir de güreşi çok severmiş. Mekke'de bulunan Sükul deniyor. Orada her sene bir panayı kurulurdu. Orada yarışma yapılırdı. Şiir yarışmaları yapılırdı. Güreş yarışması yapılırdı. Hatta hemen çok zaman orada baş peyvanlığı almış. Müreşe'de, sükürük yazda. Hazreti Ömer, cihayet döneminde de, işi dışı bir. Gayet doğru, gayet dürüst, gayet mert. Fakat, çok daha sert, yapıldaymış. Hazreti mi babasizmi Hattab. Babasizmi Hattab geliyor zaten araç böyle konuşuluyor. Ömer bin Hattab deniyor. Yani oğlu Ömer deniyor. Annesi ise Hanteme. İsimler farklı. Binti Hişam annesi. Hanteme Binti Hişam. Hişam Ebu Celal'in babası. Şimdi bakın muhtememler. İşte bakın şimdi. Yani Hz. Ömer'in annesi Ebu Cehil'in kız kardeşi olmuş oluyor. Ebu Cehil Hz. Ömer'in dayısı yani dayısıydı. Hz. Ömer. In. Ebu Cehil de Hz. Ömer'i çok ama çok severmiş. Tabi yeğeni olduğu için yani onu çok severmiş. Hatta birçok meselede de Onda yaralanmış, Hasime yaralanırmış. Hasimer'in gözü pek, yani korkusuz, pervasız bir kişiymiş. İslam'ın iki tarihi vardır. Mekke-i de nübüvvetten diye sayılır. Yani peygamberimizin Peygamber'e başladığı yıldan alınır tarihi bir eset veyahut da nübüvvetin ikinci, üçün denir. Mekke mükerremede Medine ise hicret tarihi başlığı alınır. Hicretin şu yıla denir. Hasüemler Mekke mükerremede nübüvvetin altıncı yılında Müslüman başlası oldu kendisine muhteremdir. E demek ki baştan bayağı direndi baştan bayağı direndi kendisi. Hatta o kadar ki peygamberimizin en başta gelen düşmanlarından biriydi kendisi. Ya yani bunda hikmetler var bak Demek ki Allah Teala bunları öyle zaman tacir etmiş ki günümüze de kimse ümit kesmemek gerekiyor. Yani şu İslam düşmanı, bu Kur'an düşmanı bu imana gelmez dememe gerekir günümüzde muhteremler. Çünkü asıl saate ne olmuşsa hepsi mutlaka zamanla beden gelecekler bunlar. Demek ki günümüzde de kim olsa olsun, işte filan kız geziyor, filan kişi alkolüktür dememe gerekiyor. Kim olsa olsun bizim nedir görevimiz? Onları İslam'a anlatmak, onları davet etmek gerekiyor. has İslamlığına yani İslam'a gelmesine şöyle bir sebep Mevlam yaratıyor, Medna'ya geliyor. Müslümanlar 38 kişiye ulaşmışlardı. 38 kişiye ulaşmış Müslümanlar. Düşünün ki aşağı yukarı 6 senede bakınız, bir peygamber Hatunumbia durmadan çalışıyor, o kadar çalışıyor, ancak 38 kişi, altısı kadın bunların da İslam'a gelmişler, bu kadar. Bir gün Peygamber İslam Hazretleri oturmuştu Safa tepesinin hemen kenarında, yalnız başına oturmuştu. Ebu Ciri kişi yanından. Ebu Ceyl peygamberimiz orada yalnız görünce peygamberimize çok hakaret ediyor Ebu Ceyl'i peygamberimize hakaret ediyor diliyle ama hakaret ediyor gidiyor. Daha Peygamber maalesef hazretleri onlara muhatap olmaz, olamaz. Sine çekecek bunları. O günde akşam üzeri Hazreti Hamza peygamberimizin amcası oluyor, genç ama kendisi de Avdan geliyormuş. O kuyayı falan üzerinde. Hastamızda henüz eşitmişim olmamıştı. Ama Araplar bir adet vardı. Kabe'nin kutsallığı kabullermişti onlarca. da avdan dönüşünde Kabe'ye gelip Kabe'yi tavaf ediyor. Bir sebeğe dolaşıyor. Eyni edecek. Oradan bir genç kız, cari ama yani köle kız anlamına geliyor. Cari önüne çıkıyor. Ya Hamza diyor Kaçan tavşanı ben de kovalarım diyor Eğer sen Hamza filiban isen erkeşi isen diyor Bak bugün yeğenin Muhammed'ine Muhammed'e Aleyhisselam Hazretleri'ne Ebu Cihel çok hakaret etti Şunlara şunu söyledi diye Anlısı Cünanlara anlatıyor Erkeşsen yeğene akışık çık Onun hakkını koru diyor Köle kız cariye söylüyor o zaman da Araplarda akrabalık bağları çok kuvvetliydi. Daha onunla bağlı yaşamları da yoksa Haz Hamza'nın bu damarına dokunuyor. yeğinine, bir de yetim büyüyen bir yeğinine hak edilmesini işin sindiremiyor. hırsa kapılıyor. Çok sinirleniyor. Ebu yanına gidiyor. Ebu Cehil bir şey demeden Selmişken benim yeğinime böyle bir diyen derekten elindeki yay ile, yay o ok atan bir alet yani ay hilal şeklinde yarım ay şeklinde bir alet çelikten oluyor. O elindeki yay ile evcilen başına hızlıca vuruyor, onun başına yarıyor, kanama başlıyor. Yanında bulunanlar evcilen adamları ayağa kalkıp müdahale yap esiyorlar, evcilen bırakın bırakın. Hamza haklı diyor. işi kapatıyor. Hasan'da gidiyor. Diyor ki şeyin, Ona diyor dokunmayı Dedim. Eğer bize kıza giderse Hüsnüm olursa diyor. O zaman daha güç olur diyor. Hamza'da Hamza beki Mükerreme'de bir ağırlığı varmış. Hem güçlü, kuvvetli, pelavan yapılı, güzel kış kullanılmış bir ağırlığı var beki Mükerreme'de. Hasan'da oradan doğru Peygamberimiz evine gidiyor. Diyor ki, ya Muhammed. Ebu Hüseyin bugün hakaret etmiş ama hakkını aldım. Okunla bak, yayınla kanıymış daha, başına yardım. Eğer sana tekrar bir şey yaparsa arkasında ben varım yine diyor sen. Peygamber hiç aldırmıyor. Öne bakıp öyle sikret ediyor. Hamza şaşırıyor. Ya Muhammed diyor. Neden bir cevap vermiyorsun? senin hakkını aldım. diye başını kaldırıyor. Amca, ben dünyada kavga etmeye gelmedim diye. Bana hakkımı diyor, mı alır diyor. Eğer sen beni silmek, istiyorsan amca gel Üstman ol. Kemişati getir. O zaman ben silerim diye. Ondan sonra amcamda işte bir yumuşaklık geliyor. İslam'a gönle bir meyil duyuyor. Peki diyor, hem orada kerimese getiriyor, Müslüman oluyor. Hazırla Müslüman olduğu haberi Mekke'de yayılıyor. Yayılınca, başlıyor bu süre bir tedirginlik. Hamza birisinin İslam'a girmesi, İslam'ı güç kuvvet vermiş oluyor. Bunun üzerine ertesi günü Ebu Cehil, topluya bazı ileri gelen müşrikleri, Eşrafı'nın, Beki Mükeremen'in. Onların bir özel toplantı yerleri vardı. Bin Nedve denen yerde topluyor onları. Arkadaşlar diyor, bak Hamza da Müslüman oldu. Bunlar her gün güç kazanıyorlar, kuvvet dinliyorlar. Yarın bir gün bunlar bekki hakim olurlar. Bir bunu keselim. Buna bir çağ düşünelim. Ne yapalım? Herkes abi görüşlerini söylüyor. Sonra Ebu Ciydi şu kararı veriyor. Arkadaşlar diyor, tek diye seçeneğimiz Muhammed'i öldürmek diyor şimdi Onu öldürürsek bu dava biter diyor. Yani bu din davası biter, bu iş kapanır. Tek diye yapacağımız seçeneğimiz Muhammed'i öldürmek diyor. İtibar tamam mı? Tamam, tamam, tamam karar veriliyor. Peygamberi öldürülmesine karar veriliyor. Onlarca tabi. Tabi son peygamber o. Bin tamamlanacak. Allah'ın bir takdiri var. Tabi mi ya tabi onlar ona. Yalnız, şimdi Peygamberi kim öldürecek? Bu işi kim göze alacak? Bir kişi lazım bu iş işte için. Işte, Ortaşı bosa için. Neden? Peygamberimizin Haşim oğlu denen soyu kablılıktı. Çoğu İslam'a gelmemişlerdi ama Onların görüştüğü o günkü adet örf adete göre eğer peygamber öldürülürse bu defa bütün akrabalar yakınacaklar. Ortaya bir kan davası çıkacak. Onlara kabuk olduğu için bundan çekiniyorlar insanlar şimdi. Müşrik çekiniyorlar. Ebu Cihel şöyle baktı baktı. Ebu Cihel'in gözü Hazreti Ömer'e takıldı. Gözü geldi der. Yani Ömer senden beklerim gibi. Hazreti Ömer de Karını vermiş de Hancı Denme. Kesin karını vermiş. O da İslam düşmanı, Peygamber düşmanı, Kur'an düşmanı Hasıl o anda. Öyle bir yapıda. Ayağa kalkıyor. Bu iş ancak Hatta Bolu Ömer yapar diyor Hasıl Ancak bu işi ben yaparım böyle diyor. Ebu Celik Ömer ben de bunu bekliyordum. Sen bu yaparsın. Sen gidiyor Muhammed Başkan'ı buraya kes getir. Yüz deve benden sana ödülü. Yüz deve şu kadar altın benden, bu kadar dinar benden, bu kadar şu benden ortaya muazzam bir ödüller konuyor. Niçin konuyor? Şer yolunda peygenden başta kesilmesi için. Hazreti Ömer, burada bekleyin diyor. kılıcını kuşanıyor. Beni bekleyin diyor. Ben gideceğim. Onun başını kesip başını getireceğim diyor. Hazreti Ömer'den kimsenin yok ama. Dedim yaparmış. Bir işin son düşünmezmiş. Acaba bu iş nereye varır? Düşünmezim bunu. Bir kafasına koydu mu onu kesinlikle yaparmış. Has Ömer tabanlı hası denmez o o, o, o o gün içinde. Yani Ömer çıkıyor oradan çok hiddetli. Yani bir kuduran bir aslan tipinde. Yürüyüşü başka bakışları başka. Yüzüne gözüne kan sıçamış kılıcını kuşarmış, hiddete gidiyor. Yolda bunu bir arkadaşı görüyor. Hazin Nuhaym. Müslüman olmuş, ama İslam'ın gizliğin kişi. Hazreti Ömer'e bakıyor, onun durumunu iyi görmüyor. Biliyor İslam düşmanı, peygamber düşmanı. Oyalamak için soruyor. Ömer hayrola, senin çok hiddetli, telaşı görüyor musun? Ne var? Muhammeden baştan kesmek gidiyorum diyor. Şimdi Noayim Müslüman ama Asımada uğraşamaz yani gücü yetmez yani Asım ona karşı dağ gibi böyle kişi onun yanında. Bize olsa onu başka bir şekilde oyalayayım diye şöyle diyor. Ömer diyor korkarım büyük bir şey girişmişsin diyor. Ha derim ki diyor Muhammed'in başına kesin onu öldürdün. Ama arkadan diyor Haşim olular var bu kadar diyor. İslam'dan gelmeyenler daha diyor. İşte bu kan davası öyle bin biner. Mekke mükerreme de muazzam kanakı yıllarca diyor. Hazreti Ömer sen be bilmirsin galiba diyor. Çiki kılıcına onun başına geçecek bu sefer. Sen Müslüman'sın yoksa diyor. Ömer sen beni bırak diyor. Ama senin kız kardeşin Fatıma. Enişten Seyit, Onlar Müslüman oldular diyor. Öyle kız kardeşleren diye durum anlat. Onu ikna et diyor. Ondan sonra diğer Müslüman olur sen diyor. Tabi, rast gelecek? rastgelecek. Hasdemir'in işlem bir şey kuşlu geliyor. Acaba olabilir mi? Benim kız kardeşim Fatıma, eniştem Said, hem amcaoğlu oluyor e, Said. Acaba onlar Müslüman olabilirler mi? Olamazlar gibi. Ama bir önce bunu bir örneğe bakayım diyor. Bu sizi yolunu değiştiriyor. Zaten Peygamberimizin bulunduğu da bilmiyor anda Peygamberimiz Türkiye değiştiriyor peygamberimizleri. Bu defa dönüyor, karış evine doğru. Tam bir sokağa girecek. Köşeye dönerken bakıyor evden gerçekten Kur'an sesi geliyor. Kur'an sevden geliyor. Mübarek daha Suresi Peygamber'in yeni gelmiş. Peygamber'in maddesi bunu bir kağıdı da bir deneyi yazdırmış. Hazreti Habbab sahabelerden ona vermiş. Bu Evlere gidiyor gizli gizli bunlara okuyup kimi yazma beni yazıp oluyor bilmeyin ezbelime çalışıyor buna Hazreti Fatımanı seyretiyor ama bilmezlermiş. Hazrî onlara gitmiş Tansürün baş tarafları onlara bunu okuyor onlarla beraber okuyup ezbelime çalışıyorlar. Güya kısa sesle gizli okuyor zannediyorlar ama bir anda aşağı gelmişler Kur'an-ı Fızi'neden farkına varmadan ses sokuyorlarmış. Hazreti daha köşeye dönünce sokağa Kuran duyunca aşırıya kızıyor böyle. Boğazdan masabiyeti bozuyor. Sinirin boğazdan. Çıkıracak. Demek ki bu doğru mu bu söz diyor. Onlar kapıyı dış kapıyı kilitlemişler ama. Kapıya geliyor. Başlıyor kapıyı tekmeler vurmaya kapıya. Bakıyor enişe Said bakıyor. Fatma Ömer ben abim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hem Hazreti bu bir yere saklıyorlar. okları, kağıdı ya da deriyi de onu bir yere saklıyorlar. Hazreti Seyit eniştesi hem amcaoğlu, o kapıyı açıyor yavaş alıyor. Zaten çok yumuşak onun hali vardı. Çok ama yumuşattı kendisinin hali. Ömer ne oldu? Çok kadar seni hiddetli görüyorum deyince hiç konuşmadan tutuyor iki yakasını kaldırıp bir atıyor. mesela. Bu defa kardeşi Fatıma araya girmek istiyor. Eşini kutamak için. Abi ne yapıyorsun sen benim eşime derken? Kardeşinin yüzüne bir tokat duruyor. Ama hızlı olmuş tokadı. Kardeşi Fatıma yere düşüyor. Ağzından bundan kan gelmeye başlıyor. Ömer ayakta. Ayakta. Yani küfrü mutlakta o anda. O durumda. Şimdi kardeşine soruyor. Fatma. Niye okuyordunuz siz? Ne yapıyordunuz siz? Müslüman oldunuz siz? E, tabi anda artık İslam galeti geliyor azı Fatma'ya. Sahabe, Sahabeler bunlar ki onların imanına kimse erişemiyor. Yani zamanımızın en büyük evliyaları binlerce yıl çalışalar, o makam veremiyorlar. O makamda bunlar. Karışı Fatma yattığı yerden beni öldürebilirsin imanım alamazsın ama Müslüman olduk biz diyor, Orada kerimeşe getiriyor ve başlıyor tebliğe şimdi. Ağabey sen de Allah yarattı. Sen de öleceksin. Sen de metaya gireceksin. Bırak şu kutları İslam'a gel derken. Hasmı içinde bir değişim başlıyor. Onda. Değişim başlıyor. O anda Peygamber Aleyhisselam adetleri Safa tepesi yanında Hazret Erkan vardı. ilk Müslümanlardan o nevi daha sağlamdı. Tarsami vardı, duvarı falan vardı. O anda Peygamız orada oturuyormuş, hesabında beraber. Peygam oturuyor, hesabında beraber. Peygam alisa madetlerine alemin mana gösteriliyor, yani zuhura dönüyor buna, mani var gösteriliyor. Peygamın bakıyor alisa madetleri bir kuş, bir kuş ormanda kaçmak istiyor. Ormanda vahşi hayvanlar var, yürücü kuşlar onu kapacaklar. Meleklere kuşu daireye sopun işliyorlar. Şehir içerisine sopun işliyorlar. Ondan sonra o hassemerin durulmuş bu durum. Koymuş bu durum. Hassemerin kalbine bir anda bir yumuşama geliyor kalbine. Gönül Mevla çeviriyor birdenbire işte. çevrim Mevla. Yumuşama geliyor kalbine. Ayakta duramıyor oturuyor yereç oturuyor. Kardeşim Fatıma Okuduğun şeyi bana verir misin? Ben onu okuyup bakabilir mi ona? Vermem diyor. Bilmiyor tabii durumun içinde. Öldürürsün vermem onu diyor. Kardeşim okuyacağım, yutmayacağım, şey yapmayacağım, gene sana iade edeceğim. Bu işler verir misin? Veririm ama sen şuan nicisin, müşürsün, pişsin diyor. Üst dökün bakalım baştan başa diyor. İşemasa üst döküyor baştan başa veriyor. Hasmer okum yazmayı çok iyi bilirmiş kendisi oturduğu yerden daha Suresini kelime kelime kelime düşünen okumağa başlıyor. Anlamı da biliyor. Gerçi anlam yetersiz de o anda artık kalbi gönlü İslam'a tam dönmüş. Yani güzel bir mali hal gelmiş kendisine. O haldeyken de Kur'an-ı çok etkiliyor. Çok duygulanıyor. Şu Ayet-i Kerime'ye geliyor daha Suresinde Sebebillah لَهُو <gülüyor> مَا semavati, السَّمَاوَاتِ Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun emrinde, onun kisli hakimi altındadır. Maa, neler? Öyle şeyler ki فِي semavati, İdika göttede ne varsa yolladır, galaksileri, havası, atomları, melek ne varsa hepsi Allah yaratmıştır. Hepsi Allah-u Teala'nın denetimindedir. وَمَا فِي الْاَرْضِ Ve <Mākine> yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Onun hakimi altındadır. وَمَا بَيْنِهِمَا Ve aralarında ne varsa ve تَحْتَ سَرَى Yer altında. Yani bu bir nevi yer kabu altan da ne varsa merkezine kadar hepsi Allah yaratmıştır. Allah'ın emrinde onun denetiminde onun dirler. Hasimler bunlara böyle teker teker kuyla düşünceye dalıyor. Levhü mafis semabati bütün gökler gökte bulunan ay, güneş, yıldızlar, melekler neler varsa daha bilir bilmediği hepsi Allah yaratmış. Hepsi Allah emrinde Allah'ın kesin hakimi altında. Dünya, yer üzerinde varsa denizi, ormanları, şunları bunda insanları, kuşu karıncasına varsa bitkileri Allah'ın emrinde aralarındakiler ve altında ne varsa hepsi Allah'ın emrinde onun, onun hakimiyetinde şöyle diyor karışın Fatma diyor bizim diyor şu kadar putlarımız var diyor şu an düşündüm diyor o tapınımız putlar secde ettiğimiz diyor ki bir bu dünyada bir karış yeri yok diyor evet diyor ben de mislim olmak istiyorum diyor bu sefer imanı şey gelince hadreti habbap o tahsin getiren sahtanmıştı ya o çıkıyor yerinden Allahu Ekber Allah'u Ekber diye çıkıyor yerinden hasemer onu görüyor Allahü Ekber lefsi hasemer daha duygulandırıyor şimdi en büyük Allah yani onun her büyüğü Allah cecai daha duygulanıyor. Diyor ki, Habbab ya Ömer sana müjde vereyim diyor. Allah, peygamberimizin şu duası duası vardır diyor. Allah'ın bu dini İslam'ı Ebu ile Ömer'yle kuvvetlendir diye diyor. Bak sana bu dua nasip olur diyor. Allah sana nasip ediyor bunu diyor. Has ama artık değişti ama. O küfür halindeki Öfke, sinir, enahlere gitti kendisinden. Oğlum gibi yumuşadı, eridi, adine geldi. Allah'ın büyüktüğün tanıdı artık. mülk onun kendini gayb basit gördü. Dedi ki: "Abba, abba, nerede peygamberimiz Hazım? Nerede? Beni oraya çabuk götür. İşine peygamber aşkı geldi Aşkı resul deniyor şuna Yani bir kimse samimi olarak İslam'a geldi mi? Bu kişiye bu hal verilir. Aşk-ı Resul diye. Şimdi Hz. Ömer'in İslam'a oradaki geliş nasıl oluyor? Sahabenin etkisiyle bakınız. Kısa kardeşi orada sahabeye. enişesi sahabe. Habab sahabe. On Hz. Ömer tabiyle şimdi var bakınız. Bir ana tabi makamı çıktı o anda. Bunun için yani günümüzdeki Eylül Asan'ın şu üstündür bu anda geldi ankeniz daha. O durma gelince içinde aşkı Resul. Peygamber aşkı. Az önce peygamber düşmanı öldürmek istiyordu. Şimdi peygamber aşık oldu. Halbuki adam Tanrı'yı biliyor. Ama şimdi başka hal geldi kendisine. Ha, bak, beni çabuk tutur musun? Muhammed'in yanına peygamber yanına. Aşkı yanı dayanamıyorum. Yanacağım böyle. aldı. Zaten yakın oraya. Sabahdem'in yanında Erkam'ın evine götürdü. Peygamber Aleyhisselatü oturmuş. O günkü bunların sahabelerinin çoğu oradaymışlar. Onlar Peygamber sohbet ediyor. Tabi Peygamber sohbet yapmadı. İlk Müslüman'a yetişti böyle. İlk Müslümanlar, Müslümanlar. yanında kapıda bir göcü varmış. Göcü koştu geldi. Ya Allah Ömer geliyor. Hem de belinde kılıcı da var. Kuluşu silahlı geliyor yani. Yani kötü niyette geliyor. Bu mana tabii çıkıyor şimdi bundan. Ama az evvel gelmişti Peygamberimiz Aslan'ın Peygamberimiz Cebrail Ya Muhammed işte o gördüğün kuş var ya kuş İslam'a girdi. O Ömer de diyoruz. O Ömer içine elhamdülillah İslam'ın nuru geldi. Kayı imanla doldu. Asrabiye gelecek. Habi verdi. Peygamber Aleyhisselam adetleri hem eshabından sohbet ediyor hem cevabıyla görüşü konuşuyor. Ve bir makam bu makamlar. Herkese daha bir tıraş alıştığında. Orada bu sahabeleri Ömer deyince belki bir tedirgin bir tıraş aldı herkese. Ama hassansız orada. Dik, Hassan dedi Hamza Ömer'si ben de Hamzayım dedi. O da dedi çekmeden ben onun başını keserim de davrandı. Pegamci otur, otur, oturun bakalım, oturun bakalım. Derken Hazalmer kapı açıldı, içeri girdi. Hazalmer peygamber sanki hiç görmemiş hayatında, aynı de büyüdüler. İlk defadan görüyormuş gibi peygamber bir baktı, hakikati Muhammedi deniyor mu teyam bakın, hakikati Muhammedi deniyor peygamberimizin malevi hali gördü, Peygamber, malevi hali peygamberimizde peygamberin nurunu. yani daha doğrusu peygamberimizin kişiliğinde bütün alemi gördü böyle, arşe peşin içine sığmış, o nuru görünce has dizlerin dizlerinin dermanı kesildi tuttu ayakları ha, tutuldu iki kişi koluna girdiler, zor yürüyor içi yanıyor ama okan gibi evet. içi yanıyor Yine sahabelerin tedirginlik var. Peki oturun, sakin olun. Bu iyi niyette geliyor. Hz. Meryem geldi, yere çıktı, oturdu. Ya Muhammed, Müslüman olacağım. Orada gerçek imana gelecek şimdi böyle. Tabi sahibi oluyor bak orada. Tabindeyken şimdi sahabe makamı çıkacak şimdi bu arada. Muazzam bir yükseliş olacak maneviyatta. Yani bunu maneviyatta bilenler bilir muhteremler maniyselişin anlamı çok büyüktür. Yani kişi bir anda kendisine çok büyüktür. Bakalım da böyle kişi kendisine. Hasem oturdu. Peygamber tuttu elini. Elini tuttu Peygamber'in tuttu. Ömer kul. Söyle bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü. Peygamberimiz de bunu söyledi. Hasem'e söyledi. Orada bulunan sahabeler söylediler, şerhamda bir de söyledik muhtemelen çok şey şerhamda burada. Tabii ne oldu onlar biliyor onda bir hal oldu bala, maliki hal oldu bala. Yani Allah'tan başla yok, tevhid bala, pekâp pekâ oldu bu da kanıtları tasvir ediliyor. Hazretimiz'e cezbe geldi, bütün etafetlerini buna böyle. kalp bu gönül iş hal duyguları cezbe geldi. Yanıyor. Harekete geldi. Hatta şu anlama geliyor retaifler dediğim az cemaatimiz. O anda Hazreti Ömer'in kalbi de Allah yanıyor. Açık konusu, Allah'a gidiyor böyle. O duruma geldi. Hazreti Ömer başladı tabii. Bu bir cezbe ağlaması oluyor. Tatlı bir ağlama oluyor. Öyle bir ağladı. Peygamber'in göğsünü sıfatladı, sıfatladı. Ömer sakin oldu diye, Hasim'e bir kendine geldi. Geldi ama... Nerede? Dünyada adamı, Cennette mi? Ağrışta mı? Nerede? Bilmiyor kendisine ama. Öyle bir hallerde kendisi Hazreti ki bir anda... Öyle bir hallerde kendisi. O tatlı bir fiil hallerinde. Öyle bir halde... Bir kendine geldi şöyle. Bir baktı. Ya Allah Biz kaç kişiyiz Müslümanlar? Zeghan buyurdu ki... Ömer... 39 idik, sene 40 olduk. Sen kırk değil Müslümanısın. Ya Resulallah, niye burada gizli oturalım? Çıkalım açıkça, gidelim Geytul'da namaz kılalım arada. Daha evvel Hazreti Ebu istemişti istemiştir, olmuştu. Fakat başarılma zamanında yani. Daha o zaman gelmemişti. pek iyi anlar. Şimdi vakti geldi. Çıkalım bakalım. Hazreti Ömer çıktı, öne geçti şimdi. Yani her şey o göğüs yiyecek. Ali. O zaman genç, çok delikanlı, genç daha kendisi de. Peygamberimiz ondan arkasında, öyle aldı Peygamberimizi. peygamberimizde. Hazır Bekir sağda, Hazım solda Peygamberimizin arkada sahabeler, sabah tepesi yanından çıkıldı, Kabe'ye doğru, İslam'ın ilk yürüyüş işini bu. Yani küfre karşı, zulme karşı, inkarca karşı, İlk İslami yürüyüş. Sesli yürüyüş. Parmağı sıraya parmak yok sadece. İlk ses İslami yürüyüşü bu. Tabii tamam, anlamlı öyle bir yürüyüş. Şimdi diğer yana bakalım. Ebu Ceylio yanındakiler ne yaptı bunlar? Nasıl olsun Ömer bu işi kesin yapacak. Yani peygamberi kesilecek, Bitirecek. Binaaşları %100 tam kesin buna. Ne yaptılar? evden çıkıyorlar onların da Kabe yanına geldiler o zaman Kabe'nin etrafı onların toplandığı buluşma yeriydi Böyle kafir yoktu böyle hıcı denen yere geldiler yani altın olunun bulunduğu kısma geldiler otururlar oraya bir de göcü dikildi göcü bunlara müjde verecek Ömer peygamber başına getiriyor diye müjde bekliyorlar oturmuşlar kendi aralarında ama heyecan yok stres yok yani kesin olarak Ömer bu işi başarı diyorlar. İnanışları tam. Derken o haberci koştu. Ebu Ceyl müjde! Ne var? Ömer hepsini teslim getiriyor buraya. Yine sevindiler. Ebu Ceyl e çok akıl kafir ama. Şeytanı fihrken işte. Peki kimler var yanında? İşte Ali var. Hamza var, Rebu Bekir var, şu şu var. E, tut, Ebu Cehil durdu. Onlar ölmeden peygamber teslim etmezler onlar dedi Ebu Cehil. Demek bu işte bir iş var dedi Ebu Cehil. Bu da abi soğuk bir aralara şimdi. Kalktılar bunlar. Bakmaya baktılar. Bunlar kalkıp böyle bir adım attılar. Derken elhamdülillah peygamberimizin bulunduğu ilk İslami yürüyüş karşı geldiler. Has Ebu Ceyhan şaşın bakıyor? Dron bakıyor. Hazreti ileri geçti. Şöyle bağırdı. Ben Arafya'nı yani beni bilen bilir. Bilmeyen bilsin. Ben hatta bu da Ömer'im dedi şimdi. Bu sefer küfe karşı beni kullandığım. Arkadan Hazreti Ömer şöyle dedi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi Hazreti i̇şte Ebu Ceyhan'dakiler onlar ne bekliyorlar? Hazreti Müslümanlı Müslümanlığı karşı Ebu Cihir dedi ki Ya Ömer sana mı bu büyüyü yaptı dedi? Sihir yaptı mı? dedi? Hazreti Ömer da davrandı. Kim yan bakarsa kartı benim ben varım nasıl sana Bu Bunun üzerine dağıtılar ve Ebu şöyle dedi, Ebu Cihir işte kavmemiz yani toplumumuz bu ülkeye bölün dedi. O güne kadar Müslümanları azından zayıf arz görüyormuşlar. Hazreti Hâmız'ın, İslam'a girişiyle artık bu dava kesinleşti bir gördüler. Öyle evet dedi gün o günü. İşte bugün dedi kavmimiz, toplumumuz ikiye bölündü dedi. Aldır onlar. Ve Elhamda ilk olarak Müslümanlara kâbede namaz kıldırlar. İlk tekrardan da cemaat yapıldı orada. Tebrik getirildi orada namaz kıldılar, müşrikler ancak karşıdan baktılar, iş bir şey yapamadılar. <gülüyor> Biraz sonra Hz. Aleyhisselam geldi, şu ayet-i kerimeyi getirdi Peygamber asletine. Enfal ayet 64'te Bismillahirrahmanirrahim ya yüce Nabi, Allah. Ey Nebi-i Allah bilir. Benim peygamberim. Allah sana yeter. Ve me tabiake minel Sana da Allah yeter. Sen korkma, teveğin devam et. Allah'a, Allah'a güven, Allah sana yeter. Müminlere Allah yeter buyurdu. Hz. Ömer'in olmasıyla İslam'da bir devrim başladı şimdi. Hareketi de başladı. Ee, İslam'a karşı meyili olanlar, gönlü olanlar, fakat korkanlar ondan yüreği kaldılar. Rabb'in sebebi koyacaklar bunlar. İslam çabuk büyüme başladı bu sefer. Çoğuma başladı İslam. Çoğuma başladı. Tabi Allah Teala'nın taviri Mekke Mükerremede Peygamberimizin kabri olmayacak. Yani Peygamberimizin makarı yani gelişim yeri orası olmuş Allah'ın takdirinde Medine olacak için tabi öyle gerekti Allah'ın izniyle elhamdülillah Mekke Mükerremeden Medine'ye hicret edildi. Mekke Mükerremdeki Müslümanları Allah Teala izin vermedi, kafire savaşmalarına muhteremler. Neden? İlk Müslümanlar kendi isyeli Müslüman olacaklar. Eğer ilk İslam'a gelenler böyle kılıç korkusuyla ölüm korkusuyla baskı İslam'a gelseler basit altımı mı İslam da gider bu sıra Bu allah Teala'nın takdiri bu şekilde de böyle. Her peygamberde böyle olmuştur. Her peygamber halktan biridir, güçsüzdür, devlet başkanı değildir. İnsanları sır mucizeleriyle, sözüyle Allah hem insan davet eder. İşte ilk Müslümanlar sır kendi öz iradeyle İslam'a gelirler. Ki o din yaşaması gerekiyor bunun için. Aslanlar Mekke'de bulunduğu sürece hiç durma muhtemelen hiç durmadı böyle. Çarşıda, pazarda, orada, burada, yolda kime rast gelse. En azgın müşrikleri önüne çıkarsam da adet edin onlarla. Onlar tartışmaya girerdi, her şey yapardı. Yalnız peygamberimizin emri savaş gezini yoktu. Bu şekilde olurdu. Derken tabi hicat duruma geldi. Diğer sahabelerin her birisi Mekke mükeremeden ya gece yarısı Veyahut da günü sıcağında gidici cemekeden çivik giderlerken Hazreti Ömer arkadaşlara beraber Kabe'ye geldi. Kabe'ye taaf etti. Kudrini kuşanmış. Okul yayını almış. Sıra döndü müşriklere. Ben şimdi buradan Medine'ye gidiyorum. Annesini ağlatmak isteyen varsa eşliğini dur bırakmak isteyen varsa arkana gelsin dedi. Kimse değmedi kendisine. Oradan kalkışı etti. Medine'ye, Kuba'ya gitti. Peygamber orada yer kendisi böyle. Öndirik yapmışlar kendisi. Şimdi Hazreti Ömer'in bir de inşallah azı cemaatimiz Halifelik dönemi. Bir de ölümü. Üç kalacağız nasıl inşallah bunu inşallah hasip olsa. Hazreti Ömer'in Sıdık Hazretleri biliyorsunuz. Hastalanınca 15'in hasta yapmıştı. Hazreti bu hastalığında sahabelerin bazılarıyla görüştü, müşavere etti. Hazreti gelene yerine halife, yani velihat tayin ettik kendisine. Hazreti Ömer ölüm üzerine Hazreti Ömer, İslam'ın ikinci halifesi oldu. Oldu kendisi. Fakat şimdi bakın azı cemaatimiz yani akıl ermiyor şu duruma. Hazreti döneminde İslam çığ büyüyor ama. İslam çığ gibi büyüyor. Müslümanlar İslam'a koşuyor insanlar, İslam'a koşuyorlar. Aşağıya göre bin küsur büyük şehir o zaman fethedildi o zamanında. Romalılar savaşıldı. İran'la savaşılıyor. E, hudutlar kuzeyde Afganistan'da o zaman alındı. O zaman var. Ermanası o zaman da alındı. Kuzeyde oraya ulaştı. Güney zaten Yemen'de Müslüman'dı. Doğuda Hristiyan sınıfı yanaşır, Nisan'a gider, Hristiyanlığa biler. İran fethedildi. Batıdan Mısır alındı. Kuzey Afrika yürünürüyor böyle. Yani İslam urursun nereye giderse düşman kuvveti 10 kat fazla olsun, dayanamıyor bunlara karşı. Hz. zamanında. Neden? Allah Teala'nın fetihi vakti geldi Yalnız Hz. Osman'a bu işe layık. Nasıl layık bakınız? Yani İslam devleti o zaman yeryüzünde tek süper güç oldu. Haziran Muazzam mal oldu Galimetleri geliyor. O kadar Muazzam zenginlik oldu. Aşırı zenginlik oldu. Hazreti Fömer, bir hutbe okuyor, Cumhuriyet Hümeti okurken e, tabinden biri söylüyor. Hazreti gidi e gidip gömleğe baktım diye üzerinde 12 yama saydım diye bak muhtemelen Böyle bir süper gücün başkanı, başkanı hem de cuma hütbesinde yani cuma gün biraz daha temiz giyinler giyeni sahabeler cuma hütbesinde üstteki gömlek temiz yıkanmış üzerinde o yama varmak mütelemedir. Hastanlar. Önce nasıl yaşıyorsa aynı yaşantaya devam et. Anne evinde gene kerpiçten bir yere yatırıyor. Aynı hastanlar üzerinde gene yattı kalktı. Bu şekilde yapıyor kendisi. Bir gün Bizans imparatoru elçi gönderiyor Hazreti Ömer'e bir konu için. Tabi Bizans İstanbul'dan gelen elçi, Bizans imparatoru nerede yaşıyor İstanbul'da? Kocaman köş sarayda, tahtı, tacı, şaşçal, görkemi bir halleri. Şimdi bu gelen Bizans elçi Medine'ye geliyor, ee, burada. Halife Ömer'in sarayı nerede? soruyor. Aynı İstanbul'daki bir köşk saray zannediyor halifenin sarayı. Evini gösteriyorlar. E burada mı oturuyor İslam halifesi? Ya e burada oturuyor. Allah Allah. Ev yokmuş ama. Arıyorlar. Ve bir kadıncağız, dul kadıncağızın evinin tamiri gerekmiş, çamurla gerekmiş, çamur karma gerekiyormuş. Halefem ona yardım edeyimmiş. Kadın çamur karıyormuş aslında." Eller çamurlu. İşte diyorlar, Ömer halife bu. Şöyle bakıyor, Allah Allah. Bu mu Dünyanın Bu Ömer. Eğer imparatorun bizi ömürün bu olduğunu, beni buraya göndermezdi diyor. Yani bunu yani beni göndermezdi diyor bence. Elleri çamurlu, bir amele şey üzerinde var, yardım ediyor orada, İslam halifesi. Hasem duydu bunu. Dedi ki ona, eğer imparatorunu sen buraya göndermesiydi ilk kelime o iki sokardım onun gözünü kör ederim ben de böyle böyle yaptı ilk parma sonra şey gidince ıslama dönünce imparatora bakıyor gözleri kör olmuş kapanmış böyle hem çamur da olmuş böyle ikini sokuyor bendir, Hazreti Ömer yine Hazreti Ömer bir gece medyadan dolaşıyor acaba aç kalan var mı Hasta olan var mı? Derde olan var mı? Halife kendisi Allah'a bunu soracak. Uyuyamıyor. Bakıyor bir evin bahçesinde bir küçük bir ateş yakılmış. Çünkü ağlışıyorlar. Annesi yarın bekleyin yemek pişti verim diyor. Gitti kapıyı vurdu. Kim o? Ben Halife Ömer'im. Çünkü niye ağlıyorlar? Soru kadına. Ya Halife Ömer! Ben senin mahşada davacı olacağım diye konuşun şimdi. Neden? Korktan Neden? Benim kocamı savaşa gönderdim. Evimize bir lok ekmek yok bak. Şu garım aç uyuyamıyorlar, açız Ateş yaktım, tencere su koydum. Allah'ım uy uyusun diye. Yavrum demiş, bak yemek pişsin vereceğim. Yemek yok mu herbek ya. Hal başta ağlamaya, hem Beşiktaş'a gitti, hazineye olay yere gitti. Unaldığı bir şey Sırtına getirdi. Terri gitti, yağ getirdi. Onu bunu getirdi, Bunları getirdi. Ondan sonra artık hep başladı askerlerin suramaya başladı. Şehit ailelerine başladı. Kime ne gerekiyorsa kendi sırtına götürüyor hem de halife. Götürüyor. Artık buna dayanamıyor diğer sahabilere tabi. Halk dayanamıyor buna. Ya Emre ne olur Amr, Allah aşkına ver biz bunu taşıyalım. Sen götürme. Şöyle baktı da Peki kıyamet günü benim günahımı kim kıyamadı ya? Kim kıyamadı ki kıyamet günü de böyle bir şey. Ve tabi ki suslar muhteremler. Haslamer böyle bir halife böyle bir şey. Adalet deyince her gün güvenli. Gari Müslüm bile adaletine güveniyor. Ve kendisinin çok kıyameti var kendisinin. Bir gün halifenin son dönemlerinde Cuma ki İran'dan savaş oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> hadis Sahre denen bir kişi komandan Hasan yapmış. Bir anda savaşıyor. Fakat bundan savaşılırken Müslümanlar İranlılara devamlı yedek kuvvet geliyor, takviye geliyor, takviye geliyor, geliyor. Bunu etabını çev olacak onlara. saracaklar bunu çev alacaklar Hâşnamer Onda hutbokunmuş namaza Cuma namazından önce hutbokuyor Aslımır. Kulpüre iken bağırıyor, ya sarıya, elcemel, el Cebel! daha dur şeklin, daha dur şeklin, Cebel dur, cemel demek. Hem o sarıya kumandan, orada bulunan sahabeler hep Aslımır duyuyorlar oradan, Irandan, bu Medinede duyuyorlar, bir bakıyorlar, o düşmesemiz çeviriyor. Hem dağ verdiler, daha sakmış. Düşman bunları çemir alamadı. Bu şekilde savaşı kazandılar. O gün tabi cumada bunlar Müslümanlar Kim Müslümanlar sahabe tabi'nin yanına başka yok ondan. birden bire bağırmasını ya El cebel demesini hacı bu anlamı ne diyorlar birbirlerine? Ali soruyorlar. Ya Ali sen bunu daha iyi bilirsin. Hasmin'i Engelbel diye bağırdı Sarıya, bekleyin, anlayacak anlatsınız diyor. Derken oradan haber geldi İran'dan, zafer elden kazanmış Elhamdülillah kazanılmış, garimeye geldi, gelen kişi o anlatıyor durum böylece. Bir de tam de düşman bir de alırken Hasmin sesini duyduk, daha daha derten arkam daha verdik, kurtul bu Bakınız hem kutbu okuyor, hem de savaşı oradan yönetiyor yazacağım Tabii insan fani muhtemelen. Yani Hassan o şeyi devam etseydi dünyada tek kâbülü kalmazdı muhtemelen. Ama Cenem tabi yaratılmış demek ki. Allah'ın tabi bir hikmetlere var. Bilemiyorsunuz o sistem, bilemiyoruz bunların. bilemiyoruz. İnsan fani. Hassan in de demek ki ölmesi gerekiyor. E, Peygamber öldüğüne göre Hassan olacak tabii. O ölmesi gerekiyor. Has bir gün Medya'nın şah dolaşırken Ebu Lülü adında bir gayrimüslim köle Has geldi. Dedi ki ya Emre'l-Müminin ben de Mugre bin şubenin kölesiyim. Bana her gün iki dirhem vergi koydu bana. Yani bunu kazan getir serbestsin diye. Böyle usul vardı köylerde. Bu bana çok geliyor. İki bana çok geliyor. Bunun senede hafiflet biraz dedi. Hasan tabii tabi adil. Sordu. Peki sen ne iş yaptığı parayı kazanıyorsun? Eline ne iş geliyor? İşte managotluk yapıyorum. demirlik yapıyorum falan. Birkaç şey biliyormuş. Dedi ki Hasan Ömer, e bu kadar madem sanatın varsa... İki dönem sen kolay kazanırsın ya. Yani. Çok kazanırsın da iki verebilirsin. Hasan Ömer sordu bana sen galiba bir dedi, yen dermin yapıyormuşsun galiba dedi. Yapıyorum dedi. Bana ne lazım ama yapar mısın? dedi böyle. Dedi ki bu köle garim köle evet ya Ömer sahibi dermin yaparım ki olsun, dünyada ibadet olsun bir şey bu dedi. Hasan Ömer bundan sezdi kendisini öldürüyor bu kişi. Seyir Hazreti Ömer. Zaten Hazreti Ömer daha önceden topladığı sahabeleri onlara sordu. İşinizde kimler, Peygamberin duyduğu o haldeşleri, gizli haldeşleri, fitne ilgili bana söylemesi diye Hazreti Hüzeyep Hazreti Adama dedi ki Ya Ömer dedi, yakında dalga dalga fitne çıkacak. Bazen fitne çıkacak. Peki ne olacak o zamanlar? Sen korkma dedin, sen olmayacak ya Ömer dedi. Olmaz olmayacak. Ama bu fitede kapı kırılacak dedi. Kapı kırılacak dedi. Yani kapı az Ömer'miş. Hasime Ömer anladı ki kapısı kendisi. Kırılması ölecek, hir olacak kendisi. Hazreti Ömer dedi ki madem kapı kırılacak, arkadan tek fite çabuk bitmez dedi bu sefer. Hazret dedi ki, yandakilere o Ebu müşrik gayrimüslimi köleyi gösterdim Bu beni öldürecek dedi. Hazret Emer. Olar bunu bildi diye, yani. bunu bildi. Bu beni öldürecek. De Dediler ki, ya Amer, madem o öldürecek, bunu kesin biliyorsun, emir ver, biz onu öldürelim. Buna engel olalım, biz onu öldürelim. Dedi ki, Hazret bak, Hastanber, şu anda suçsuz. Şu anda suçu yok, suçsuz. Eğer şu anda öldürürsek, o zaman ben katil olurum dedi. Ama beni öldürdüğünden sonra öldürürsünüz, o zaman yine kısa zor bu dedi. Bu kadar adalettik kişi. Ve ertesi günü Ertesi günü Hazreti Ömer de o sen hacı gitmişti. son hacıdan dönmüştü de. Yine hacıdan gelmişler kendisine. Hazreti Ömer, sabah namazını kılımak üzere meşgitte. İmam yapıyor yapıyor tabi, imamları da. Hasemir'in bir anette vardı, önce saflar bir gezerdi, bakardı. İleri, geriye yani saflar düzgün yaptırırdı, sık yaptırır saflara. Ondan sonra mührab'a geçerdi, tekbir aldı. Hasemir'in o gün sabah namazında düzeltiyor safları, mührab'a geçiyor, tekbir alıyor allah Ekber. Hasmen sesi, davul sesi vardı. Çok sesi güldü. Tekbir aldığı zamanlar yani meşride kimse garip olamaymış anda. Tekbir alıyormuş. allah Ekber Öyle bir olay olmuş Tekbir aldığı zamanlar. Tekbir aldığı anda işte o Ebu Lü denen o kafir, o köle işe sakladığı hançeri. Kitabı keskin, ucu keskin, sivri. Hançerine bir an yarıp öne geçiyor. Hasmer'in sağından, solundan bir de göbek altında olmak üzere altı yerinden vuruyor. Hançeri batırıyor. Hasmer oldukları yerde bir düştü. Elmer'e düştü oraya. Bu kilodan köylü oradan kaçın derken yakalımı yanında bu onlar. bu sefer hançeri vurdu. Hatta birkaç birkaçlardı öldürdü. En son yakalanınca anlayınca bir şöyle yaptı. Ün çıkıyor, çıkarıp öbür aldı. sarılınca batı yakalanacak. kenkeni vurdu. Kafir köle. Şimdi Haznema tabii düşünce ne yapması gerekiyor? Beni götür eve demedi haftanda. Önce namaz bak. Şey bakma. Bunda, burada çok mu duruyorsun şey? Altı yörenden vuruldu. Bir göbek altından yani bağırsakları meydana çıktı. Açıldı. Yarmış. Bağırsakları döküldü. Altı yerden vuruldu. Kanal içerisinde ha, bitkin bir halde yere serildi. Eğle beni demedi. Ha, geçmesin diye. Önce namaz. Arkasına baktı. Hz. Abdülhamd'in çağırdı. Geç namaz sen kılır dedi. Has ve alınca tabi orada bunu Müslümanına tekrülü almışlar. Şimdi bakın burada bir ilgili bir olay daha var şimdi burada. Has vurulduğunu ancak yakınları görmüşler. Orada bunu görmüşler. Has vuruluyor. Bir arbede oluyor. Kargaşa oluyor. Kaçmaya çalışıyor. Yakama çalışıyorlar. Ancak buradaki bunu duyuyorlar. Etaite bunun frakranı Varmıyorlar. Hazreti Mehmet alıp da okumayınca, uzayınca bu sefer başlıyorlar uyarmaya. Süban Allah! Süban Allah! Yani mu? okumaya gibi anlamına alıyorlar. Biraz da baktılar ki Hazreti Abdullah'ın bir afir sesi. Onun işte yumuşaktı, ince sesi vardı. Elham'dan başladı. Namazı kısa kılırdı. Hazreti uzun okurdu. İlk vekatında. Çok zamanlar bir sürü, sürü okumuş. Bir katta. Yusuf Söy'e tek bir rekatta çok zamanlar. Hatta o tabah tabi olduğu için, olay büyüdüğü için samamızı kısa kıldırıyor. Selam verince bakıyorlar Ömer ne oldu? Niye Abdurrahman Mirab'a geçti? Niye kısa kıyıldı derken? O zaman olayı öğreniyorlar. Yani kendilerini öğün namazı vermişler, ilk namaz vermişler. O harbede duymuyorlar muhtemelen. Hasime Aldırağı'dan evine götürdüler. Götürdüler. Hemen orada bulunan o günün şartlarında hekim kendisine baktı. Bazı fikirten yaptı kendisine süt verilmiş. bakalım bakılarını içti. Süt dışarı çıktı. Bir de bahset parçalamışlar. Yine biraz daha bir eline gelen bir şey tamir şişi, cerrah işi yaptı. Bağ şebeti verdi. Yan dışarı çıkınca dedi ki o hekim cerrah ya amer vasiyetini yap. Nasıl yap dedi. O da buyurdu ki ben vasiyetini yaptım zaten dedi. Hazırım ben buna dedi. Yaptın artık dedi. Oğlu Abdullah'a çağırdı. Büyük oğlu Abdullah. Oğlum Abdullah. Hayatta ebeveynin tek isteğim var. Peygamberin yanına gömülmek. Dünyada doyamadım peygamberimize. Hep beraberdiler. Dünyada peygamberimize doyamadım. Aşkına yandım, kavruldum. Tek isteğim var, peygamberlerin yanına gömülmek. Ama arada bir engel var, peygamberlerin kardeşlerinin bulunduğu yer, Hz. Ayşe annemizin mülkü. Ona ait orası şimdi. Onun izlemesi şart. Oğlum Abdullah, Ayşe'ye git. Tabi onunla hasret demiyor birbirlerine. Arkadaşlar çünkü. Oğlum Abdullah Ayşe'ye git. Ona de ki Ömer şu anda ağır hasta. Ölümünü bekliyor. Yalnız ondan senden bir ricası var. Ama gönlü razı olursan izin verirsen eğer o da buraya sen odana görmek istiyor. Onda Ayşe Validemiz Hazreti Mehmet bulduğunu duymuş. Ağlıyormuş. Bizi yaşaymış. Şöyle dedi. "Ye Abdullah. Oğlana, ben oraya kendim görmek istiyordum. Peygamber hem kocası. Hazır orada. Babası. Ben kendim oraya görmek istiyordum. Ama madem Ömer böyle istiyor. Ömer'i nefsime tercih ederim dedi. O benim daha layık like dedi, izin verdim dedi oğlu geldi, Hazreti Ömer bir kendine girişiyor, bir kendine geliyor ağır durumda, haçlı gözünü oğlum Abdullah ne haber? babam müjde Ayşe hanım izin verdi, oraya gömeceksin. Elhamdülillah çok şükür. Ona sevindim muhtemelen. Oğlum Abdullah dedi yine ben de yıkanıp namaz kıldıktan sonra bir oraya götürünce hemen odabine da gene ama tek izin al gene bendeceğim. Eğer tek izin verirse o zaman o gömersiniz buyururdu. Bunun üzerine Fazıl sordu. Beni vuran kimdi? Kim vurdu beni? Dediler ki Ebu o kişi gayrimüslim. Elhamdülillah Allah'a şükür bir Müslüman benim vurmamış. Allah şükür bir kafir beni vurmuş elhamdülillah. ben bana şehit nasıl etmiş elhamdülillah. Böyle. Ona şükür etti vasiyetini yaptı. Ondan sonra kelime-i tehvit söyleyerek sonda bir de şunu söyledi muhteremler. Keşke dağ başında çoban olsaydım da halife olmasaydım muhteremler. Allah şimdi bunu bütün bana soracak. Dicle kenarında Dicle nerede? Irak'ta. Fırat kenarında bir hayvanın bacağı kırılsa, kaybolsa Allah bunu bana soracak. Halifeli yaptım hakkım böyle şey. Keşke daha çok çaban olsaydım da bunu yapmasaydım dedi. Yine bir an yine geçti, açtı gözünü. Keşke bir saman çip olsaydım da insan yaratılmasaydım. Nasıl Allah'a cevap vereceğim? Titriy oldu. Ömer. Cennette mücredi halde Peygamberimizin bu kadar yakını olduğu halde, bir İslam bir çalıştı halde, bu kadar yüksek keramettir olduğu halde, öyle de. Keşke bir saman çepi olsaydım da mahşere hesaba çekilmeseydim, dedi. Tabi, kerametevi söylüyerek, Mebla'ya kavuştu. Ve cenazıyı yıkandı. Peygamber Aleyhisselam Hazreti'nin yattığı, peygamber divanı vardı. ağaçta vardı. Onun üzerine Hazreti Ömer'in kondu. Ve onun üzerinde namazı kılındı. Peygamberin mezarının bunu odaya, kapıya gelindi. Hazza abla, hastaşe gitti. Ya Ayşe, ben sen daha beri izin almıştım, o zaman ben hasta idi, iyi olabilirdi. Şu an artık Ömer öldü. Diyanet gitti artık. gel yani izin veriyor musun? Gömelim buraya, izin veriyorum dedi. Ben söylemedim. Bunun üzerine içeri girildi. Hastamın gömüldüğü şu terimler. Şimdi burada benim aklıma bir konu geldi. Araştırın bunu azı cemaatimiz. Yalnız iki kişiye nasip oldu bu. Peygamberimizin Ali Samazate'nin yanı başına gömülme, mezar komşusu. Üç komşuluk var. Üç komşuluk vardır. Biri dünya komşuluğu, biri mezar komşusu ve de cehennet komşusu var. Şimdi bunlar Peygamber dünya komşusu derler bir de mezara oraya gömüldü. Acaba niye onlara nisip oldu şimdi bu? Bir adı şerefli bakır, açgın bakır inşallah. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de bir giderken baktı ki bir kısım Müslümanlar acele bir mezar kazıyorlar. Sordu onlara Fekalu Hadesi Yardım Başı okuyorum. Diler ki Peygamber'inize Habeşiyyün kadime Femate. Derler. Ya Resul ediler. biri geldi Medine'ye. Habeşiyyün biri geldi. Ama Femate hemen de öldü. habeşten geldi hemen de öldü. Onun için mezar kazıyoruz. Onu gömeceğiz de Peygamberimiz dediler. Peki Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz buyurdu. La <gülüyor> ilahe illallah. Sikat min erdi ve semaihi ila trubet ile diye huluka minha beyan i̇şte buyurdu da Allah beyan buyurdu, buyurdu. Yaşadığı ar topraktan yer şamadan ayrıldı. Yeraldığı, yaratıldığı toprağın bulunduğu yere geldi buyurdu adamadır. Yani arka toprağa alınmış, buraya geldi, burada öldü. Şimdi demek ki adı cemaatimin bir insan nereye gömüleceği belli her gömün yeri belli. İnsanda ana rahminde ilk aşamada döllenme anında bu iş orada oluyor belki. Nasıl oluyor? Yine bu Lüfen Ali Peygamber Ali Sema'da diyor mevludin, bir külü ki ana kana doğacak, yaratılacak. Yani Allah Teala'nın Ezeldeki takdirinde onun yaratılması varsa, dönülmesi varsa bak mu Yani bu kaderde kesin mesele göbeleşir. Allah Teala ezelde takdirinde bu çocuğun yaratılması, var dönmesi varsa illa bi asallahu meleken fehazel erdi turamer fecali'u ala maktay'in suretihi. Şimdi anarhane düştü. Yani kadının yumurtası erken süper mi Allah'ın tahririnde bu varsa varsa Allah'ın büyük meleğe ey meleğim git yerden, oradan toprak al getir bunu bunu bunun döllenme koy bakalım buraya. Peki nasıl toprak alıyor melek oradan? Tabii uçmuyor muktara Belki bir zerre alıyor, belki bir atom alıyor oradan böylece alıyor. İşte melek bunu oraya koyuyor. O dönemi oluyor. kabruhu kabru filmeldi ucuze turabi minhu. Bakınız. Bir insan o toprağın nereden alınmışsa insanın kabri orada oluyor. Toprağı çindir alınmış, Yemen'de alınmış, efendim Hindistan'dan alınmış, Kişi oraya gidecek, orada olacak Herkesin toprağa alınmış böyle alan döllenme anında melek onu koyuyor oraya böylece. Şimdi Peygamber Efendimiz bu ayetleri ve huluktu ene evbektiyü Ömer. Bu refereansı Peygamber Efendimiz okuyorum. Ben diyor, "Öbkü Ömer yaratıldık min tinetin vahadetin. Aynı topraktan yaratıldık." Bakınız. "Ve nuz seni fiha kibuka tin vahadetin." Şu gömüleceğiz, numara ile gömleceğiz. Demek ki Peygamberimizin de o toprağa bulunduğu yerden alınmış. Hazır Büyükü de orada alınmış. alınmış. Demek ki bu her şey Allah'ın bir takdiriyle denetimiyle oluyor böyle. Bir insan her ölçüde almış oluyor. Bu arada bir ilginç bir olan anlatıyordu cemaatimiz. Bir zat vardı şey Şami diye, Kafkas Kartalı diye, ün Kafkas Kartalı diye, Şey Şamil Hazretleri böyle. Bu kişi bakınız, Kafkas'ta bir köye doğuyor. Girma köyde, Kafkasya. Kafkasya'daki dağlık yer böyle. Karlı dağlar kapalı, ormanlık yerler, karmaşık kabileler böyle. Hadi o şekilde orası. Orada doğuyor bu kişi. Orada doğuyor, fakat gayet Allah yolunda bir olan kişi, genç yaşında ilim öğreniyor, tasafaya yöneliyor, tasafaya yükseliyor. Fakat Kafkas'daki mürşitler alemle bunu tatmet edemiyor artık. Irak'a gidiyor. has Halid'i, bazı Hazretleri vardır ki, son mücretlerden onunla görüşüyor. Has-i Mevdu Halid'inin bir anda Kemal ediyor Zaten tam olmuş kendisi. Oradan Kafkası'ya dönüyor. Dönüyor Kafkası'ya bakıyor. Bunun Çünkü arkadaşı Gazi Muhammed denen kişi Ruslara karşı orada direnişle başlamış. Başlamış. Bunlara katılıyor. Onlara katılıyor. Arkadaşı şehit olması üzerine bunu seçiyorlar bütün mücahitler. Bunu seçiyorlar. Kafkas halkının lider olarak seçiyorlar. Ruslara karşı savaşmak üzere. Bunu seçiyorlar. Kendisi de uzun boyluymuş, iki metreden fazlamış boyu, enliymiş, ama şu sporlamış kendisi, hareketliymiş kendisi gayet. Tabii ilim sahibi, keramet sahibi, olgunluk sahibi kendisi halka sevizi kazanmış. Hatta bugün bile o şekilde e, kafız halkı birine konuşamazlar birbirleriyle böyle. Şurada bir kabile vardır, orada bir kabile vardır, hepsin dili ayrıdır. Ve öyle olduğu halde. Kabile kableyi geziyor. Bunları işaret ediyor. Uyarıyor. bunlara birleştiriyor. Muazzam bir kuvvet elde ediyor. Ruslara savaşıyor. Ne kadar savaşıyor? Tam 25 yıl bakınız. Bir çelik asır. Ruslara savaşıyor. Osmanlılar da kendisi yardım ediyor. Rus ordusu bunlara başaramıyor. Ne yapıyor Ruslar bu sefer? Bunu bölmek için uğraşıyorlar. Bunda başı oluyor Ruslar işte böyle. Gidiyorlar bir kabile reisine, yakınlarına. ...siz diyorlar, bırakın bunun peşini Siz ise bağımsızlık vereceğiz... ...sizse yardım vereceğiz... ...para vereceğiz diye bunları kandırıyorlar... ...bir kabile savaşın çekiliyor... ...öbürü kabile savaşın çekiliyor... ...bu şekil derken ...çok güçlü bir kuvvet yanında kaldı... ...parşanında kaldı... ...en son bir kaleye sığınıyorlar... ...dört kişi kalmışlar... ...Rus ordusu kaleye çevriliyor... topa tutuyor... ...amaçları bunu diriye kalmak ama... ...o zaman Çarlık Rus'ta da Çarlık istiyormuş? Yüz kişi kalıyorlar. Artık bu hakikati olmuyor. teslim oluyor. İki yoluna haber, teşlim oluyor. Hemen bunu çarın yanına götürüyorlar. Çar bunu görünce bunu çar hayran kalıyor buna. Boyuna, posuna, zindeliğine, ahlakına, hallerinde, hallerine, nuruna hayran kalıyor. Buna bir ziyafet yemek vermek istiyor. Kalabalık veriyor. Ve oturuyorlar sofraya. Diyor ki buna şar şimdi ben de duyuyorum diyor. Sen misafirimsin diye burada diyor. Diyor ki eğer senin benim misafir olsaydı o zaman ben şeref duyardım diyor. Ben şeref duyuyorum demişim böyle diyor. Sonra orada biraz kaldı Rusya'da. Yani tutuklanmadı da göz altında orada biraz kaldı. Sonra i̇zin verildi. Hacı gitmesi işi baktı. Işte. İzin verildi. O da İstanbul'a geliyor. O zaman Bay Hazal Abdulaziz Han padişah. Padişah bunu özel ağırlıyor sarayında birkaç yıl tutuyor oradan. Oradan Mısır'a gidiyor, bir ay Mısır gidiyor buraya O da Medine'ye gidiyor muhteremler. Medine'ye gidiyor, 70 yaşında o anda, ama zindeymiş, kuvvetliyken bir şey birden beri hastalanıyor. Kâfir nasib olmayacak kendisine, Medine hastalanıyor ve cenabı gemili bak muhteremler. Yani Kafkas dağlarında doğuyor. Muhteremler. Sır 25 yıl Ruslara savaşıyor, şehit olma arzusuyla oluyor. Ama mezarı, toprağına alınmış. Bak de var. Medine'ye gidiyor. Oraya gönülüm kardeşim. Has de hep duası vardı azı cemaatimiz. Allah dua ederdi. Ya Rabbi bana senin yolda şehitlik nasip öyle ama ölümümü peygamber şehrinde kıl derdi. Kendisi. Yani hem şehit olmak istiyor ama peygamber almak istemiyor kendisi. Ya nasıl şey hamdır kendisine. Şu anda az cemaatimiz yani gıpta edecek iki kişi var. Hazır Bekir, Hazım Abdullah. Peygamberimizle beraberler. Öşı beraber yiyorlar. Tabanlar oturuyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, İslam'ı öğreniyorlar bunlar beraberce. Şa bunun işe olması versin inşallah. İlleri Fatiha.